yer aldığını da görmektedir. 26 Şuara 218 219. Ve kâle taala: Ve huve me'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. 57 Hadit 4. Ve kâle taala: İnne'llâhe lâ yuhfâ aleyhi şey'un fi'l-ardı ve lâ fis Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 3 Ali İmran 5 Ve kâle teâlâ, İnne rabbeke lebil mirsade. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. 89-Fecr 14 Ve kâle teâlâ, Ya'lamu kâinatel a'yuni ve mâ tuhfîs sudûr. Çünkü Allah, akniyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. 40. Mü'min 19 Arraqm Sittun Fel-awwal an' Umar ibnil Khattabi radiyallahu anhu qal Beynama nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zate yawm İz tala aleyna raculun şedidu bayadis siyab Şedidu sevadis sha'r La yura aleyhi atherus sefer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 قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الامه السريه بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعاله الفقراء وقوله مليا اي زمانا طويلا وكان ذلك ثلاثه حديث 60 عمر بن الخطاب الله يرضى عنه şöyle demiştir Bir gün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 dizlerine dayadı, ellerini uyluklarına koydu ve şöyle dedi. Ey Muhammed! Bana İslam'dan haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevab olarak şöyle dedi. İslam, Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed'in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 Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de o Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu.